Tevhidin rükün esasidir, esasidir. Yani muhabbet, tevhidin temel esaslarından bir esastır. Allah sevgisinin kemal bulması ile tevhid imamıdır. Yani imanın, yani tevhidin, La ilahe illallah'ın telefuzunun bilgi ve bu bilgiyle yakini, şüphesiz, tereddütsüz bir imanın elde edilmesi, yani gelen emir ve nehilere tereddütsüz, pürüzsüz itaat edebilmen için muhakkak emredenin, yasaklayanın muhabbeti gerekir. Çünkü insan sevdiğinin sevgisiyle ona bağlılık kurar. Muhabbetin ee, tevhid, e, muhabbet tevhidin esas rükünlerinden, temel esaslarından bir esastır. Allah sevgisinin kemal bulmasıyla tevhid ikmal olur, yani tamamlanır. Kemal derler. Muhabbetin kemalinin noksanlığı ile de, yani Allah'a olan muhabbetin ne kadarsa azlığı çokluğun istekte asla da tevhid noksan olur. Çünkü daha önceki ve sabah yaptığımız sohbetlerde de tevhidin hatırı mevzusunu gündeme getirirken birisiyle olan alandaki herhangi bir müşkilatı sebep birileri aracı olur. Ona saygından dolayı barışırsın, göz yumarsın falan hatırı dersin. Allah sevgisi de işte bu hatırın dengesi. Onu ne kadar seviyorsan, onu o kadar sayarsın. Onun hatırı için nelere gözlünmezsin ki? Bazıları bunu dengesiz kullanırsa, yine Yunus gibi, Yaratılan severim, yaratandan ötürü. türlü. Onlar bunu dengesiz kullanarak diye geliyor. Biz, biz, sevdiğimiz şeyi, Allah'a inandığı için severiz. O sevdiği için severiz, onun hatırı için. Onu sevmediklerini de biz sevmeyiz onları için. Allah'a rağmen birilerini sevemeyiz. Muhabbetin kemalinin noksanlığı ile de tevhid noksan olur. Muhabbet ağacı kalbe ekilip az sonra bundan sonra girecek islas ve ittiba ile yani sevilene tabi olmakla sevdiğine uyarsın, onu sevdiğin isteklerini yaparsın. Sulanırsa, yani muhabbet ağacı kalbe ekilir, ihlas ve ittiba ile yani sevilene tabi olmakla sulanırsa, Allah'a itaat ettikçe muhabbetin artar. Kökü, kalpte karar kılan dalları sidretül müntehaya uzanan, ta sidretül müntehaya uzanan muhtelif tatlarda, muhtelif meyvel, meyveler veren bir ağaç olur. İyi yönler güzelleşir. Tabii. Evet. Allah'ı sevenin kalbi, Allah'ın zikrine bağlı, Allah'ın hukukunu koruyan, her sözü Allah'tan, kitap ve sünnetten konuştuğunda Allah için konuşan, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için Allah adına Allah ile işbirendir. Evet, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Allah'ın hukukunu koruyan her sözü Allah'tan, kitap ve sünnetten olduğu gibi konuştuğunda da Allah için konuşan hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden Sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan Allah için Allah adına Allah ile iş görendir. Muhabbet, Allah sevgisi amellerin ruhudur. Bütün amellerin ruhudur. Muhabbetten hali boş. Her amel ruhsuz ceset gibidir. Muhabbetin amellere nispeti Muhabbetin amelleri nispeti ihlasın muhabbeti nispeti gibidir. Nasıl hocam? Muhabbetin amelleri nispeti ihlasın muhabbeti nispeti gibidir. Şimdi ihlalsız bir muhabbet de işe yaramaz. Evet. Bilakis ihlasın özüdür. Daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Çünkü istislam, emirlere ittiba, yani Allah'ın yasakları, emrettiklerini yapma, nehilerden sakınma, nehiy uzak durma, zül, muhabbet taht Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı yoktur. Daha da öte muhabbet Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetin nakikası. Yani onun sevgisinin önüne hiçbir sevgi geçemez, bilakis bütün sevgiler ona tabidir. Zira ilah, kami bir muhabbet ve tazimle, iclal ve ikramla, korku ve ümitle ve benzeri ihtiramlarla, hüküm ve arzularına tabi olup yöneldiği şeydir. İlah budur. Tekrardım, zira ilah kamil bir muhabbet ve tazim ve tadim saygıdır. İclal büyükleme ikramla, korku ve ümitle ve benzeri ihtiramlarla, hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği şeydir. Ustarif İbn Teymiyye. Yani me'luh, mabut ibabet edilen şeydir. Bu da kalbin kulluğu, yani kalbin sevmesi, <gülüyor> Teellühün, yani taabudun, kulluğun. Kalbin sevmesi, yani kalbin kulluğudur, taabududur. Bu da muhabbetin en son mertebesidir. Muhabbet, kulluğun hakikati, kulluğun tariflerine şimdi gitmemizden Muhabbet, rıza, hamd, şükür, korku, ümit olmadan inabe mümkün değildir. Muhabbet, kulluğun hakikatidir. Muhabbet, rıza, hamd, şükür, korku, ümit olmadan inabe. Tövbe ederek ona dönüş mümkün değildir. Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için sevgiliye sadece tevkül vardır, ona güvenme var. Hayanın hakikati de öyledir, öyledir. Çünkü haya, sevenlerin hayasıdır. Zira haya sevenlerin ve muhabbetinden doğar. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Ona ihtiyacını hissetmek, Onun sevgisine muhtaç olmayı. Zenginlikte, kalp zenginliğidir. Muhabbetül Muhabbetullah'a yani Allah sevgisine kavuşma. Sevgisi de böyledir. Allah'a müştak olma, onu arzulama. Ona kavuşmayı arzula, arzulama da muhabbetin özünün sırrıdır. Çünkü Allah Resulü hadi de Allah'ın mehabditi leyna lika'at Allah bize sana kavuşmayı sevdir. Burada ölüm meselesi geldiğinde men kerhe Allah'a fakat kerhe kerhe lika hakim Allah, kar -iha. Kar -iha lika. Allah kavuşmaktan yani istikinsse istemezse Allah sonra kavuşmayı istemez Ölümü kast ediyor. onun için Allah Resulü de Allah'ın bize kavuşmayı sevdir yani ölümü sevdir muhabbet kelime-i tevhid la ilah illallah'ın yani muhabbet hani kelime-i tevhidin iktizası diyorduk ya <gülüyor> Onun muktefasıdır. Tevhid ehline muhabbet, anladın mı? Tevhid ehline seninle aynı inancı paylaşana olan dostluk, zela, şirk ehline buz, dera, tevhidin kemaline delalet eder. Yani ne kadar Allah'ın hatırını sayıyorsan, o kadar, o kadar Allah hatır için iş yapar. senin buzun, senin kimin, senin birine olan düşmanlığı Allah'ın sevgisini örtmemeli. Bu hadis mi hocam? Bunun tümü hadiste bulursun. Hmm. Hmm. Hmm. Anladım. Tümünü. Yani bu en azından 10-15 tane nasıl hılasalandırılmış şeklinde. Mesela muhabbet. Kemal-i tevhid. La ilahe illallah'ın muhtezasıdır. Yani bu muhabbet ileride gelecek. Mesela birileri Allah'ı sevdiğini söylüyor. Her kim kendisi için neyi seviyorsa kadrişini sevmedikçe iman etmez. muhabbet imanı, hı. tevhidin çünkü Allah'ı severmiş gibi onları severler diyor. Çünkü sevgi imanın gereğidir. Aksi de şirke düşüren bir haldir. Anlatabildim hı. mi? Heh. Tevhid ehline muhabbet. Tevhid ehline tevhid ehli olan Müslümanları sevmek. Vela diyoruz buna çift ehleden bu etme, onları sevmem, uzak durma tevhidin kemaline delalet eder. İslam, dinini. İslam dininin eee İslam dininin aslında insanlardan bir takım kimseler vardır ki Allah'tan gayrını ona denk tutarak onları Allah'ı sever gibi severler. Halbuki iman edenlerin Allah'a olan sevgisi daha kuvvetli sen ona istediğin oturtabilirsin. Nefsin için inanan birisine buzu ediyor. Allah için onu bağışlıyor. Kimine koşmalar diye çekmiş. Meştemi daha çok seviyor. Kimine koşmalar diye çekmiş. Bugün mü geçirelim? Okşak düşer mi bakalım? Allah'tan değilen. Ne kim olursa olsun ona denk çıkarak onları Allah sever gibi. Sever. Halbuki iman edenlerin Allah olan sevgisi daha, daha Şimdi sevgi, sevgi, icabında birisi seni kırkırdı. Ona buz ediyor. Ama teyidi değil. Allah'ın rızası için onu yenemiyorsan, Allah olan sevginin dengesini sen bilirsin. Oturmamışsın. Veyahut hervanı ilah edilmiş olabilirsin. O mektebeye de çıkabilirsin. Ya. Çünkü bir mü'min bir mü'mine üç günden fazla duramaz. Üç gün içinde kin-i gider olmasını biter. Hangi müşkilat olursa olsun katiyetle yani e, sırt çevirmeyi hak etmez. İbn-i Kayyum Allah, diyor ki Allah-u Teala kendinden gayrını Allah'ı sever gibi sevenlerin Allah'tan gayrını nit ilah edindiklerini haber. İbn-i Kayyumrahim Allah muhabbeti dört neve, dört çeşide taksim ederek kısma, şu dört çeşit muhabbeti birbirinden tetrik etme. Her mükellefe vaciptir. Şimdi mükelle muhabbet nasıl birbirinden ayırt edilmelidir? Mesela biri demeyi zikrettin, yaratılanı severim yaratandan ötürü. Buyur. Bu mutlak olamaz şu dört muhabbeti birbirinden ayırt etme her mükellefe vaciptir ha. inananların birçoğu muhabbetin bu çeşitlerini ayırt edemedikleri için ayakları kayıp sapıtıyorlar bir kısmı tasavvufta var Allah için seviyoruz diyorlar ama Allah'a severmiş gibi evet. seviyorlar karısını çoluk çocuğunu falan sevmesi bir muhabbetullah Allah sevgisi bu sevdiği kişinin iddiası olmaya ve istismara müsait bir sevgidir. Yani kişinin iddiası olmaya bu bir iddianın öte geçmiyor Allah sevgisi ve istismara kötüye kullanma müsait bir sevgidir Allah sevgisi. Binaenaleyh bu sevgi yalnız başına kulu Allah'ın azabından kurtarma yetmiyor. Çünkü müşrikler, Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'ı sevdiklerini söylüyorlar. Evet. İki, Allah'ın istediği sevgi, kişiyi İslam'a sokan ve ateşten koruyan sevgidir. İnsanların Allah katında en sevgilisi ve kuvvetlisi bu muhabbete sahip olanlardır. Üç, Allah için olan sevgi, bu sevgi Allah'ı sevmenin levazımatındandır. Allah'a da Allah için olmayan hiçbir sevginin kıymeti yoktur. Mesela mahluku sevmek. Allah'ı, dört, Allah'ı severek bir başkasını da sevmek. İşte bu sevgi şirk olan sevgidir. Allah, Her kim Allah ile beraber bir başkasını da severse Allah ile beraber nasıl sevilir? Allah Resulü Şimdi Allah ile beraber eğer Allah sevgisi bana bunu bağışlamayı emrediyorsa evet ama benim nefsime olan bağlılığım Allah sevgisinin önüne geçiyor bağışlamaya mani ise bırak şirkin sevgimi Allah'ın sevgisinden üstün tutmuş olur şirk olan sevgidir. Her kim Allah ile beraber bir başkasını da severse Allah için olan sevgiyle karıştırmamak lazım. İşte o Allah'tan gayrı ilah edilmiştir. Kur'an'da anlatılan müşriklerin şirki de bu şirktir. Muhabbetin bu taksimatını kısımlandırılmasını serdimiz esnasında maksadımızın anlaşıldığı kanaatindeyim. İnananların birçoğu Allah'ı, dinini, kitabını ve Resul'ünü sevdiklerini iddia etmektedir. Bunun için muhabbetin el kanunu, şartlarını ve alametlerini tespit etmemiz gerekir ki her Müslüman zan ile gerçek arasında, iddia ile gerçek arasındaki muhabbetini yerini bilsin. Çünkü onlar da biz yaratılanı severiz, yaratanlar ötürü sözünü hiç edemiyorlar ki nerede oldu? Bana Allah için yaptıklarını düşünüyorlar güya kulun Rabb'ını sevdiğinin ilk alameti kulun hevasına muhalif de olsa hevasına ters de düşse Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi öne alması hevasına muvafık da olsa Allah'ın sevmediği şeylere iltifat etmemesi Alamet bu. Eğer sen Allah'ı seviyorum diyorsan, Allah'ın sevmediklerini de yapıyor, seviyorsan bu iddiadır. Yani sevgini iddiadan öte taşıman gerekir. İlk alameti de bu diyor. Kul, e, Rab, kulun Rabbini sevdiğinin ilk alameti, kulun hevasına muhalif de olsa, Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi ön alması. Yani hiçbir şey Allah'ın sevgisinin önüne geçmemelidir. Hevasına muvafık da olsa, yani hoşuna da gitse, Allah'ın sevmediği şeyleri sevmesidir Yani ona iptipat etmemelidir. Bu alamet kulun Allah'a olan kulluğunu kemalime delalet eder. Kulluk ise muhabbetle zül'ün kemali Sevgiyle Allah'a saygı. Bu kemalidir. Her kim bir mağbudu severse ona saygıca. Değil mi? Ve kalbi ona yönelir. Her kimin muhabbeti Allah'a ve Allah için ise her şeyi, her şeyi sevdiği zaman yani neyi severse sevsin. Allah için Allah yolunda Allah'ın hatırı için sever. Hani senin hatır için, artın için bunu yapıyorum der ya. Allah'ın hatırı için sever. Bu da Allah'ı sevmenin vesilesi olur. Allah'tan gayrını sevmekten alıkoyar. Kulluğun hakikati Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olur. Yani kulluğun hakikati, Allah'a ortak koşulan bir sevgiyle gerçekleştirilemez. Yani Çünkü bazen Allah için olduğu zannedilen sevgiler, Allah'a ortak koşulan sevgiler olabilir. Her kimin ilahı Allah-u Teala olmazsa, onun ilahı tevasul. Çünkü sen Allah'ın hatırı için tevhidin hatırı tevhidin hatırı diyoruz ya. Sen tevhidin hatırını öne alamıyorsan senin havanın önde geçiyor. Ya onu tekfir etmelisin müşriktir demelisin. Bunu da diyemiyorsan kendi kendine ayı kapatma tutturuyorsun. <gülüyor> Subhanehu ve Teala'nın buyurduğu gibi اَسَلَا اِذَا مَنْ اِسْتَخَدَ اِلٰهَهُ ve adam bahu Allahu ey muhammed hevaset mi kendisine ilah edine Allah'ın kendi ilmi dahilinde sattırdığı kulağını da kalbini mühleddi gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayet eder? Hiç düşünmüyor musunuz? Çünkü birisi Allah'ın hatırına rağmen hevasını öne alıyorsa o görmüyor, artık duymuyor, aklenemiyor demek. Ve bu onun dalaletinin başlangıcı alametidir. Çünkü bunu yaparsa bu sefer Allah'ın sevmediklerine sevgi göstermeye başlıyor. Bu da kaçınılmaz. Allah ile başkasına kulluk eden aslında hevasına kulluk ediyor. Bir günahla Allah'a isyan eden her kişi hevasını Allah'ın emirlerine tercih etmesinden dolayıdır. allah Taala Teala ehline, malına, kavmine, ticaretine, meskenine olan sevgisini Allah نحب الله نحب الله نحب اقاب نحب الله نحب الله نحب ان نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله الله نحب الله tarafta sorun. Hatta yeti Allah'u bi emri. Wallahu la yettev kavnel fâzık. Ey Muhammed, de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elde ettiğimiz mallar, kesap gitmesinden korktuğunuz, ticaret hoşlandığınız evler, eğer size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolundaki cihattan daha sevimli geliyorsa, Allah'ın emri gelinceye kadar belli. Allah, fasık kimselere hidayet etme. Şimdi, eğer, mala olan sevgin Allah yolundan alıkoyuyorsa, anana olan sevgin Allah yolundan alıkoyuyorsa, eşine olan, ticaretine, evine olan sevgin Allah yolundan alıkoyuyorsa, artık Allah'ın emri Allah'ı ve Resulü sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevgisinin eseri görülmeli. Allah'ı ve Resulü sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevginin eseri görünleri değilse bu söz sadece bir iddia olur. Bukhari Buhari'de midirinde nakledilen bir hadiste Enes'den e, diyor ki Allah Resulü buyurdular ki üç şey kimde bulunursa imanın tadını bulmuştur. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili olması Bu nasıl bir Demin dediğim gibi Allah'ın hatırı ön almıştır. Allah ve Resulü'nün bu. Birisini sevdiğinde Allah için sevmez. Allah küfürden kurtardıktan sonra o küfre tekrar düşmeyi, dönmeyi ateşe atılmak gibi hissedilir. İmam-ı Nevezi Rahim Allah diyor ki, İmanın tadından, maksat taattan, meşakkata tahammülden, hevaya Allah sevgisinin üstün gelmesinden kulun mütelezzesi lezzet alması. Anladın mı? İmam-ı diyor ki Rahimallah, imanın tadından maksat itaatten, meşakkate tahammülden, hevaya Allah sevgisinin içkin gelmesinden kulun lezzet alması zevk alması tad almasın. Yani tam bir teslimiyetten i̇şte bir tad alma. Yani Allah olan itaatten tad alırsın. Evet. Hı. Hevanın, yani hevaya Allah sevgisinin üstün gelmesi. Yani Allah'ın hatırı için yaptım bunu. Dün hevayı altı aldım. Ve bundan tad alma. Bundan tad alırsan yaparsın. Hevadan tad alırsan on da alırsın. Şeyh Hülistan ümr diyor ki imanın tadı, kulun Allah'a olan muhabbetinin gereğidir. Bu muhabbetin üç esası vardır. Tekmili, tamamlayıcı gereklerini yerine getirmez. Tefriği, sevgisinden sadece, sevdiğinde sadece Allah için sevmez. Zıddının defi, imanı zıddı olan küfürden ateşe atılmak gibi tiksinmek, sakınmak. Bu hadiste şöyle, bir hadiste şöyle gelmektedir. Ebu Umana radıyallahu anh'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki her kim Allah için sever Allah için buğd ederse Allah için derir, Allah için mani olursa imanını ikmal etmiştir. İbn-i Hayyim diyor ki Rahimallah Kelime-i Tevhid'in ruhu ve sırrı mukaddes ve mübarek isim sahibi kendisinden başka ilah olmayan, şanı yüce, şanı büyük rastlı muhabbetle iclal, tazim, korku, veca, tevekkül, inade, radet, ürterme kendisinden başka hiç kimseyi sevmeyerek sevince sadece onun için sevmek ki kendisini sevmeye vesile olur. Allah Sadece Allah'tan korkan Ondan ümit eden, sadece ona tevekkül eden, güvenen, tek ona rağbet eden, sadece onu isteyen, sadece ondan ürperen, kalbi bitiren. onun adına yemin eder, onun için adar, ona tövbe ile yönelir, onun emirlerine itaat eder, ondan sevap karşılık bekler, müşkülatlarında ondan yardım ister, ona iltica eder, sığınır, ona secde eder, onun için ve onun adıyla kurman kezer. Bütün bunları tek bir ifade de toplarsak sadece ona ibadet eder. Gayrına ibadetten sakınır. Bu da kelime-i şahadet ile sakınır. Bu da kelime-i şahadet ile ateşten kurtulur. Hmm. Allah-u sevmenin ikinci alameti. Allah Resulünü sevmek onun sünnetine ittiba, ondan hı gelen hı. emirleri yerine getirme ve nehilerinden istinap sakınma ile iktifa yetinme. Seleften bazıları diyorlar ki, bir kim Allah'ı, bir kavim Allah'ı sevdiğini iddia eder. Allah-u da muhabbet ayetini indirir. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. yani günahlarınızı bağışlasın Allah'ı sevmenin delili ve meyvesi Allah Resulüne ittifadır çünkü tasavvuf dediği gibi sevgi boş Allah aşkı onun adını duyunca falan ağlamak zırlamak tepinmek değil Allah Resulünün ve Allah'ı sevmenin delili ve meyvesi Allah Resulüne ittifadır ayette dediği gibi eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi. Allah Resulü'nün sevgisi Allah sevgisine tabi ve lazım olan bir vaciptir. Zira Allah'a ve Allah için olan bir muhabbettir. Allah sevgisiyle kalpte muhabbeti ziyadeleştirir. Noksanlığı ile noksanlaşır. Allah için onu seven Allah sever. Tıpkı imanı ve salih ameli sevmek gibi Allah Resulü'ne olan bu muhabbette şirk şahibesinden herhangi bulaşıklık yoktur. Sair itikadi meselelerle karıştırmamak lazım gelir. Allah'a ve Allah için olan bir korku, tevekkül yardım isteme yoktur. Sadece muhabbette Allah'ı da Allah için sevmek. Zıttı olan bu da Allah için olan bir mesele. Mekke müşriklerinin Lat, Buzza'da, Menat gibi salihlere besledikleri ve zamanımız insanında saz evini kastediyor. Allah için sevme adı altında Allah'ı sevme olan eylemi meşrulaştırarak şirkte vuku bulmaktadır. Sözün hülasası Allah Resulüne olan sevgi Allah'a olan, olan sevginin tabisi ve lazımıdır. Daha da ötesi imanın kemalinin şartıdır. Hadiste varit olduğu üzere, ha yedi demişiz, izah çıkmış o sevgide. bazıları şeyhlerine, ağabeylerine ve hocalarını güya salihler diyerek Allah için seviyoruz derler. Allah'ı severmiş gibi onları sevmeleri tenkit edilmesinden dolayı, Allah Resulü'ne olan bu muhabbeti kendilerini şeyhlerine karşı olan şirk muhabbetleriyle karıştırmaktadır. Çünkü birisini sevmenin Allah'ı sevme olduğu tek Resuldür. Ancak ona tabi olursan Allah'ı sevmiş sayılırsın. Ondan başkasına tabi olmak Allah'ı sevmenin arası değildir. Onlar Allah için seversen. Ayrı. Enes radıyallahu anh o'dan şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hiçbirini iman etmiş olmaz. Ta ki ben ona çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça. Bu hadis sayında şöyle bir ziyadelik vardır. Ömer bin al-Hatta hattab radıyallahu anh, der ki Ey Allah'ın Resulü Vallahi sen bana nefsim hariç Her şeyden daha sevgili Allah Resulü de cevaben Hayır Ömer Hatta nefsinden de daha sevgili Sevgili olmadıkça olmaz dedi Sen hak ile yollayana Yemin, et, yemin olsun ki Şimdi sen bana nefsinden de daha sevgilisin Dedi Ömer, Ömer Allah Resulü de işte şimdi oldu ya Ömer her kim Allah Resulüne muhalefet ettiği halde onu sevdiğini söylerse Allah, ım. çünkü Resulden biri çünkü Resul'e tabi olmak Allah'a sevdi. Hem Allah Resulüne sevgisinde hem de dolayısıyla Allah'a sevgisinde yalancıdır. Yaşar göstermeli göstermez. Tabii. Allah'a seviyorum demen gerekmez. Tabi oldun Allah'a sevdiğin anlaşılmıştır Resul. Ün. Tabi olmadığımı seviyorum demen de gerekmiyor. bir sevmediğin açıkçası. Sevmiyorum demen de gerekmiyor. allah Teala'nın buyurduğu gibi bir takım kimseler Allah ve Resulüne iman ve itaat ettik derler. Sonra da onlardan Tayyip'e bunun ardından yüz çevirirler. İşte bunların ünündeydiler. Bu büyük bir şey ve Teala ayette Resulüne itaat ile yüz çevirenlerin imanını nefk ediyor. Buhari'de gelen bir hadiste Ebu Hureyre Allah Resulüne şöyle Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yalnız girmek istemeyen müstesna. Binaenada Ey Allah'ın Resulü girmek istemeyen de kimdir diye sual ettiler. Hiç girmek istemeyen olur mu? Cevaben bana itaat eden cennete girecektir. İslam ise girmek istemeyendir. Bu halde hadisinde. Ma sahibi diyor ki zaten anlaşılan şudur ki Allah'tan başka ilah yoktur, şahadeti. Muhammed onun kulu ve resulüdür şahadeti olmadan tamamlanmıyor. Aynen böyle Allah sevgisi de resul sevgisi olmadan tamamlanır. Çünkü Allah'ın neyi sevip sevmediğini resul vasıtasıyla ancak öğreniyoruz. Hmm. Üçüncü alamı Allah'a, resulne de müminlere dostluk, delâ. <Gülüyor> Allah'a, Resul'a e ve Mümin'lere düşmanlık da bulunur. Çünkü La ilah İllallah'ın muktedası Allah'tan gayrı bütün mabublardan beri uzak durma ve Allah'tan gayrı ilah edinenler, edinenlerden de uzak durmayı gerektiriyor. Kur'an'da buyurulduğu gibi İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki Bisi'den de sizin Allah'tan başka ibadet edilmiş şeylerden uzağı. Biz sizin ilahlarınızı tanımıyoruz. Siz tek bir Allah'a iman etmedikçe bizimle sizin aranızda ebedi olarak kimde düşmanlık başlamıştır? Başka bir ayette ise Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin babaları yahut oğulları yahut kardeşleri yahut da akrabaları bile olsalar Allah'a ve karşı gelen kimselerle sevgi beslediklerini dönemez. İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdı ve kendilerini ruhu ile kuvvetlendirdi ikincilerde. Ne demişim? bu şerhte? Bunda peşerey ilişkilerde anne baba ha. Tabii devran noksanız şey yapıyor. <Gülüyor> Ey iman edenler. Ya ve de heves Kendinize dost edinin. Onlar birbirlerine dostu, dostudurlar. İçinizden her kim onları dost ediyemirse o onlardandır. Ey iman edenler, seni iman yerine küfrü sever. E iman edenler, ev iman yerine küfrü seviyorlar da, küfrü imana tercih ediyorlar da. kardeşlerinizi dost edinmeyin. Tercüme edeceğim. İçinde kimler onları dost edilirse işte zalimler onlar. Hangi hal üzere olursa olsun bir kalpte. Allah ve Resul sevgisiyle küflün muhabbetinin aynı anda bulunması mümkün değildir. Hatta ikrah anında bile bu mümkün değildir. Zira kalbin Allah ve Resulüne iman ile mutmain olması halinde dilin telaffuz ettiği küfür sözler mazur olabilir. Aynen şeyde olduğu gibi anlarda. Her kim Allah'ı, Resulü ve müminleri dost ediniz. Fakat kafirlere ve küfre müşriklere ve şirke düşmanlık göstermezse imanı sahih olmaz ve İslam'ı istikamet bulmaz. Muhammed bin Abdullah diyor ki hiçbir müminin tevhid ehline dostluk dalalet ehline düşmanlık yapmadan dini sahih olmaz. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bütün bu ayet ve gösteriyor ki Allah ve Resulüne iman İkisini her şeyden çok sevmedikçe gerçekleşimler. Allah ve Resulünü sevmek ise tevhide ve tevhid eline dostluk, küfre ve küfür eline düşmanlık ile istekanem buluyor. Size ilk defa tam bir yaz